Perişan FM Perişan FM Türkiye Radyo'da Perişan FM Hayat yeni serüvenleri erken açarken Hayatın kendisi haber olmaya devam ediyor Ve Ömer Pekin'le Hayat Haberdir başlıyor Hikayemizin adı sivil anayasa taslığı çerçevesinde Türbanlı başorte kafayı takan doğan görünümlü Şahin Aydınlar <Gülüyor> Geçen bölümün özeti Kamuran kırklı yaşlarda işsiz güçsüz bir gençtir Bir yandan iş arıyor bir yandan dağılan ailesini toplamaya çalışıyor Diğer yandan da hayata tutunmaya çalışıyordur Hayatın dikenli ve engebeli yollarında türlü sıkıntılara göğüs geren Kamuran artık yorulmuş. O aksiyon adamı gitmiş yerine aksiyon bir adam gelmişti. <gülüyor> hey gidi günler diye derin bir iç çekti. O eski Kamuran'dan eser yoktu artık. Hastalıklar da peşini bırakmıyordu. Geçirmediği hastalık kalmamıştı. Bir gün doktoru... Kamuran Bey maalesef durumunuz çok kötü. <gülüyor> Tiktlere göre şu anda kızamık, kaba kulak, faranjit, verem, boğmaca, menisküs, buatır, bronşit, difteri ve kudussunuz. <gülüyor> Aynı zamanda 12 parmak parsağınızın her bir parmağında 12 hastalık mevcut. Daha kötüsü midenizde simit kadar delik var ve böbreklerinizde maşallah taş ocağı gibi. <gülüyor> Doktorun bu açıklamalarından sonra yıkılmıştı Kamuran vücudunda sağlam yer yoktu. Sıkıntılar veresiye değil peşin çalışıyor ve Kamran'ın peşini bırakmıyordu. <gülüyor> Yine de umut doluydu. Nasıl, nasıl umutlu olmasındı ki bakması gereken bir ailesi vardı. Her genç adam gibi ailesine yardımcı olmak onları mutlu etmek istiyordu. Fakat işi, gücü yoktu. Aslında, aslında gücü vardı da işi yoktu, işi yoktu, işi yoktu. <gülüyor> Hayatı varoşlarda varoluş mücadelesiyle geçmişti Kamur un. Kim bilir belki de varoluşçuluğu buradan geliyordu. Asiydi, dışa vuruncuydu, varoluşçuydu, devinimciydi ve de edilgendi. <gülüyor> Evleri de gece konduydu. Geceleri yattığı zaman gökyüzündeki yıldızları görebiliyordu. Hayır, hayır evlerinin teras katı olduğu için değil. Evlerinin çatısı yoktu da... O yüzden görebiliyordu yıldızları. Yoksa nerede, nerede teraslı bir evi olsundu ki? Varoşlarda büyümüştü ya, en sevdiği futbolcuda Çek futbolcu Milan Varoş'tu. <Gülüyor> Aslında fena da top oynamıyordu. Bir gün, bir gün mahallede top oynarken, karşıdan böyle kara kuru, kavruk, kısa boylu bir adam gelmiş. Bak evlat, seni çok beğendim. Gel, pazartesi Brezilya milli takımında başla demişti. Bu adam kimdi? Pele! Ya! <gülüyor> Ailece konuşmayı da çok seviyorlardı. Salonlarındaki fiskos masası etrafında yaptıkları dedikoduları hala unutamıyordu. Ya bizim insanımız da bir acayip ha. Herkes dedikodunun günah olduğunu biliyordu ama... ...herkesin evinde de fiskos masası vardı. <gülüyor> Belki de... Belki de babası yanında olsaydı her şey daha farklı olabilirdi. Babasını çok özlüyordu Kamuran. Babasının rahat bir işi vardı. Her gün ense yapıyordu. Ense yapıyordu çünkü berberdi. Evet, babası berberdi ama ölümü de barbar bir adamın elinden olmuştu. Bir gün kıl bir müşteri babasının berber dükkanına gelmiş ve... Şöyle demişti. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun. Şöyle oturum. Saç çakal. Ee, saç ee, nasıl olsun? Vallahi şöyle önleri kısalt biraz. Enseleri de uzat. Enseleri mi? Evet. İyi de enseni nasıl uzatayım? Ne demek lan nasıl uzatayım? Berber değil misin? Penseleri kısaltıyordun da niye uzatamıyorsun ha? <gülüyor> ya bu, bu, bu, bu. mısın sen? Bela Bela. İşte, işte o tartışmadan sonra hayatını kaybetti babası. Kamla bir ara berber olayım da babamın mesleğini devam bitireyim dedi ama artık kıldan tüyden işlerle uğraşmak istemiyordu. Devamı gelecek bölümde. Perişan FM Perişan FM Türkiye radyoda Perişan FM Bizle düşün. Bir sana ver kurtarıp, bir